Zühre Bu Zühre risalesi Mesnevi-i çok mühim bir risalesidir. Her ne kadar tercüme etmeye çalışmış isem de müellifin vaktiyle Nur Şâkirtlerinin rica ısrarları üzerine yaptığı tercümeyi aynen derç etmeyi daha münasip gördüm. Risale-i Nur'un 17. leması namını alan bu risaleyle Arabi Zühre arasında bir icmal tafsil ve takdim tehir farkı vardır. Mütercim Abdülmecid Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddeme. Bu risalenin telifinden 12 sene evvel haşiye 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340 Miladi 1921 seneleridir. Naşir. İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiye de tezahür eden bazı leme'at-ı tevhidiyeyi Arabî olarak notalar suretinde, Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şu anı etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdud kalmıştı. Hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin, kısma-azamı Arabi okumamışlar, bunların ısrarı ve ilhâhî o notaların, o lem'aların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Bu notalar ve Arabi risaleler, Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için tâhir edilmeden mealleri yazıldı. Onun için bazı cümleler, sair sözlerde zikredilmekle beraber, burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı gayet mücmel olmakla beraber izah edilmiyor, ta letapeti asliyesini kaybetmesin. Sayit Nursi. Birinci nota, kendi nefsime hitaben demiştim, ey gafil Sayit, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabı ile senden müfarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir hususan senin asrının inkırazı ile seni terk edip arka çeviren veba husus berzah seferinde arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyi etmeyen hususan bir iki sene zarfında ebedî bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan hususan senin ramını olarak husuru anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kara akıl değildir eğer aklın varsa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 masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır-ı Hakîm'in emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul. 2. Nota Hakikattar bir rüyada gördüm ki, insanlara diyordum. Ey insan! Kur'an'ın ki. Cenab-ı Hakk'ın mahsivasından hiçbir şeyi ona taabbüt edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat mabudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi mahlukiyet nispetinde de birdirler. Üçüncü nota. Ey gafil sait, bil ki galat-ı nev'inden gayet muvakkat dünyayı layemut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 Harıştaki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana faide vermez. Çünkü senin elindeki aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynanın sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün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 Mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetdar, ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttalit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaen deriz: Madem fünunun ittifakıyla ve ulûmun şehadetiyle, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır, ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymettar insandır ve insanın bir ferdi, sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'î bir hads ile hükmedilir ki, haşir ve neşre ekberde, beşerin her bir ferdi ayniyle, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.